Keşke gem yerine gemi çapalarını mahmuz yerine de zıpkın uçlarına takıp o balinanın sırtına binsem sayısız çadırlarla dolu efsaneler cenneti benim ölümlü gözümün göremeyeceği bir yerde gerçekten var mı yok mu anlamak için gökyüzünün en üst katına uçabilsem. Krozetlerden Kuzey Doğu'ya doğru yol alırken, geniş Birit çayırlarının ortasına düştük. Bu Birit denilen küçücük sarı nesneler, Kuzey Balinasının başlıca besinidir. Bu nesne fersahlarca dört bir yanımızda öyle bir dalgalanıyordu ki, sanki uçsuz bucaksız olgun altın rengi buğday tarlaları arasında yelken açmıştık. İkinci gün birçok kuzey balinasına rast geldik. ot gibi bir güney balinası gemisinin kendilerine saldırmayacağını bilen bu balıklar ağızları açık biritlerin ortasında tembel tembel yüzüyorlardı. Kuzey balinalarının ağızlarındaki o acayip pancurun püskül gibi liflerine yapışan biritler balıkların ağızlarından boşalan sulardan sıyrılıyordu. Sabahleyin ot biçenler yan yana ağır ağır ve hışır hışır ilerleyerek, bataklıklardaki çayırların uzun ıslak otlarını nasıl biçerlerse, bu canavarlarda hışırdayan garip bir kesme sesiyle yüzüyor, sarı sularda upuzun mavi izler bırakıyorlardı ilerledikçe. Ama insanın aklına ot biçenleri getiren şey, kuzey balinalarının biritleri bölerken çıkardıkları ses değildi sadece. Direk başından bakılınca, hele durdukları ve bir süre kımıldamadan kaldıkları sırada, bu balinaların koskocaman kara biçimleri, her şeyden fazla cansız kaya yığınlarını andırıyordu. Hindistan'ın geniş av bölgelerinde bir yabancı ovada yatan filleri kimi zaman uzaktan görür de, onların fil olduklarını anlamaz çıplak ve kara toprağın bir kabartısı sanır, deniz canavarının da bu çeşidini ilk kez sularda görenler de tıpkı böyle yanılırlar çoğu zaman. Sonunda bunların ne olduğunu anlasalar bile bu balinalar öyle kocamandır ki iri bedenlerinde bir köpekte ya da bir atta gördüğümüz canlılığın olabileceğine gerçekten inanmak çok güçtür. Şu da var ki başka bakımlardan da bir deniz yaratığına, kıyılarda yaşayan bir kara yaratığına baktığınız gözle bakamazsınız. Gerçi kimi eski doğa bilginleri karada yaşayan tüm yaratıkların denizlerde benzerleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Genel olarak bu doğru da olabilir ama durum biraz incelenirse iş değişiyor. Örneğin huy olarak bir köpeğin o aklı başında iyiliğini okyanuslarda yaşayan hangi balıkta bulabilirsiniz? Tür bakımından olsa olsa o kahrolası köpek balığının köpekle az çok bir ilişkisi vardır. Ama karada yaşayanların çoğu denizin yerlilerine öteden beri dile gelmez bir yabancılık ve tiksinti duyarak baktıkları halde okyanusların hiçbir zaman keşfedilmeyecek bir ülke olduğunu ve Kolomb'un batı dünyasını bulmadan önce bilinmedik sayısız dünyaların yanından geçtiğini bildiğimiz halde, Engine açılan on binlerce ve yüz binlerce insan orada öteden beri ve gelişi güzel yeryüzündeki yıkımların en korkuncuna uğradıkları halde aslında bir bebekten farksız olan insanlar bilgi ve marifetleriyle ne kadar övünse de gelecekte bu bilgi ve marifet ne kadar artacak olsa da yine de bir tek dakika düşünürsek şunu anlarız ki deniz her zaman kıyamet gününe dek insanları hor görecek, insanların canına kıyacak, insanların yapıp yapa en görkemli ve en sağlam gemileri tuz buz edecektir. Ama şu da var ki bütün bunları boyuna söyleye söyleye denizin aslında ne kadar korkunç olduğunu neredeyse unutmuş gibiyiz. Portekizlilere özgü bir hınçla tüm dünyaya saldıran bir tek dulu bile esirgemeyen bir okyanusun üstünde yüzmüştür adını duyduğumuz ilk gemi. Aynı okyanus bugün de dalgalanıp duruyor. Aynı okyanus daha geçen yılın gemilerini batırıp yok etti. Nuh'un tufanı daha bitmedi. Şu güzelim dünyanın üçte ikisini kaplıyor hala Nuh'un tufanı. Denizle kara arasında nasıl bir ayrılık var ki? Karada mucize sayılan şey, denizde mucize sayılmıyor. Korah'la peşinden giden güruhun ayaklarının altındaki canlı toprak yarılıp onları yutunca, İbraniler akıllara sığmaz bir korkuya kapılmışlardı. Oysa güneş her gün nasıl batarsa, canlı denizde her gün gemileri tayfasıyla birlikte öyle yutup duruyor. Ama Deniz kendisine yabancı olan insanoğluna düşmanlık etmekle kalmıyor sadece. Kendi evlatlarına da bir ifrit gibi ediyor, Yabanıl ormanlarda havaya sıçrayıp kendi yavrularının üstüne çullanan bir dışı kaplan gibi en güçlü balinaları bile kayalara çarpıyor. Onları orada parçalanmış gemilerin yanı başında bırakıyor. Hiçbir acıma duygusuna kapılmıyor, hiçbir güce boyuna emiyor Deniz. Binicisini sırtından atmış azgın bir savaş atı gibi başı boş deniz soluk soluğa uluya uluya tüm dünyaya saldırıyor. Suların nedenli kurnaz olduğunu düşünün bir kez. Orada en korkunç yaratıklar bile çoğu zaman göze görülmeden mavilerin en tatlısında kendilerini haince gizleyerek suyun altında kayıp giderler. Denizde yaşayan en amansız yaratıkların şeytanca parlaklığını ve güzelliğini, örneğin kimi tür köpek balıklarının o kıvrak ve hoş biçimini de bir düşünün, denizin dört bir yanında görülen yamyamlığı bir kez daha düşünün. Düşünün ki tüm deniz yaratıkları birbirlerini yerler, dünya kurulalı beri birbirleriyle savaşıp dururlar. Tüm bunları düşünün. Sonra bu yeşil tatlı ve çok uslu toprağa bir bakın. Her ikisini de, karayı da denizi de şöyle bir düşünün. Kendi benliğinizle bu iki şey arasında garip bir benzerlik sezmiyor musunuz acaba? Çünkü tıpkı o korkunç okyanusun yeşil toprağı çevrelediği gibi, insanoğlunun ruhunda da huzur ve sevinçle dolu bir tahit adası vardır. Ve yarı yarıya gizemli kalan bir yaşam, olanca korkunçluğuyla bu adayı çevre sarar. Tanrı seni korusun, bu adadan uzaklaşma sakın, bir daha geri döremezsin. Pequod, Brit çayırları arasından ağır ağır ilerleyerek Kuzeydoğu'ya, Java adasına doğru yolunu sürdürdü tatlı bir rüzgar omurgasını itiyor, her şeyi saran bu huzur içinde geminin tepeye doğru gittikçe incelen üç uzun direği bir ovada tatlı tatlı sallanan üç hurma ağacı gibi hafif rüzgarda tatlı tatlı sallanıyordu ve insanı çeken o ıssız balina fışkırtısı uzun aralarla gümüş gecenin içinde görülüyordu hala Ama saydan ve mavi bir sabah, hava durgun olmamakla beraber, denizin üstüne doğa dışı bir sessizlik yayıldığı bir sırada, sulardaki upuzun pırıl pırıl güneş izleri, sus diyen altın parmakları andırdığı bir sırada, aya yumuşacık terlikli dalgalar tıpış tıpış koşarak birbirleriyle fısıldaştıkları bir sırada, göze serilen tüm bu dünyanın derin bir sessizliğe gömüldüğü bir sırada, Dagu, ana direğin tepesinden garip bir hayalet gördü. Uzaklarda kocaman beyaz bir beden sulardan çıktı, yükseldikçe yükseldi, sonunda masmavi sulardan sıyrılarak tepelerden daha yeni kaymış bir kar yığını gibi pruvamızın önünde ışıl ışıl parladı. Bir an böyle ışıldadıktan sonra yine sulara battı, sonra bir daha yükseldi ve yeniden sessizce ışıldadı. Bir balinaya benzemiyordu bu ama sakın mobidik olmasın diye düşündü Dagu. Hayalet yine yük oldu ama bir kez daha ortaya çıkınca zenci uyuklayan gemicileri iltilten bıçak gibi keskin bir çığlık attı. Orada işte orada yine orada. Orada su fışkırtıyor. Beyaz balina beyaz balina. Ana kovanlarından ayrılıp dallara üşüşen arılar gibi gemiciler de bunu duyar duymaz serenlerin cundalarına sarıldı. Ahap Civadara kızgın güneşin altında, başı açık duruyor, bir eli arkasında dümenciye emir vermeye hazır, heyecanlı gözlerini yukarıda kolunu hiç kıpırdatmadan uzatmış olan Dagu'nun gösterdiği yöne dikiyordu. Belki de o sessiz ve ıssız fışkırtının arada sırada kaybolup görünmesi Ahab'ı yavaş yavaş öyle bir etkilemişti ki yumuşak ve durgun havalarda ardına düştüğü balinayı bulacağını sanıyordu. Belki de sırf heyecanına kapılmıştı. Her neyse beyaz yığını açıkça görür görmez sandalların denize indirilmesini istedi. Sandalların dördü de hemen denize indirildi. Önde Ahab'ın sandalı hepsi hızla avına doğru kürek çekiyordu. Ama çok geçmeden beyaz yığın sularda yok oldu. Küreklerimizi kaldırıp onun yeniden görünmesini beklerken bir de baktık ki battığı yerden ağır ağır yine suyun üstüne çıktı. Bir an için Mobidik'i tamamıyla unutarak şimdiye dek insanoğlunun gizemli denizlerde görüp görebileceği en garip harikaya bakak kaldık. Koskocaman yumuşak hafif hafif ton değiştiren krema renginde fersah fersah uzun fersah fersah geniş bir yığın suların üstünde yüzüyordu. Ortasından çevre sayısız kollar uzanıyor bir sürü kocaman yılan gibi erişebileceği tüm bahtsız varlıkları körü körüne kavramak istercesine bükülüp kıvrılıyordu. Belirli bir başı ya da yüzü yoktu, duyguları içgüdüleri olduğunu gösteren herhangi bir belirti de yoktu, yeryüzünden olmayan, biçimi olmayan, rastlantıyla karşımıza çıkan bu canlı hayalet, suların üstünde sallanıp duruyordu. Hafif bir emme sesiyle yine ağır ağır oradan yok olduğu sırada Starbuck, bu varlığın battığı huzursuz sulardan gözlerini ayırmadan heyecanla haykırdı. Keşke Mobidiki görüp onunla savaşsaydım da seni hiç görmeseydim beyaz ortlak. Flask bu da neydi efendim diye sordu. Büyük canlı mürekkep balığı. Söylediklerine göre bunu gördükten sonra limana varıp anlatabilen pek az balina gemisi varmış. Ahap. Bir tek söz etmiyordu. Sandalını tornistan edip gemiye doğru yol aldı. Ötekiler de sessizce ardından gittiler. İspermeçet balinası avcılarının genel olarak bu nesneye bağlı boş inançları ne olursa olsun, binde bir görünen böyle bir şeyin uğursuz sayılması doğaldır. Tüm balina avcıları bunun okyanusta yaşayan canlı varlıkların en büyüğü olduğunu kabul etmekle beraber pek seyrek görüldüğü için gerçek yapısı ve biçimi üstüne doğru dürüst hiçbir şey bilmezler. Ama bu mürekkep balığının ispermeçet balinasının tek yiyeceği olduğuna inanırlar. Gerçekten öteki balina çeşitleri yiyeceklerini suyun üstünde buldukları ve yerken insanlar tarafından görüldükleri halde ispermeçet balinası yiyeceğini suların dibinde bilinmedik yerlerden alır ve bu yiyeceğin tam ne olduğunu da kesinlikle bilemeyiz. Avlanırken fazla sıkıştırılınca ispermeçet balinası mürekkep balığının kopuk kollarına benzeyen bir şeyler kusar. Bunların arasında 20-30 ayak uzunluğunda olanlar vardır. Anlaşılan o mürekkep balığı denilen canavar bu kollarla çoğu zaman denizin dibinde tutunuyor ve ispermeçet balinası öteki cins balinalarda olmayan dişleriyle saldırıp onu parçalayabiliyor. Piskopos Pontopida'nın büyük kraken dediği şeyin düpedüz bir mürekkep balığı olduğunu sanmak için bazı nedenler var. Piskopos'un krakeni anlatırken sözünü ettiği o batıp çıkmalar ve daha başka özellikler bu mürekkep balığının özelliklerine uyuyor ama verdiği boy ölçülerinden biraz kısmak gerek. Bu gizemli yaratığın sözünü az buçuk duymuş olan kimi doğa bilginleri onu mürekkep balığının da içine girdiği sübyegillere bağlıyorlar. Bazı dış özellikleri bakımından bu familiyaya giriyor gerçekten ama bu türün bir devi olarak. Biraz sonra anlatacağım balina avını ve buna benzer başka sahneleri daha iyi anlamamız için o büyülü zaman zaman da korkunç balina halatlarından söz etmek istiyorum burada. Eskiden balina avında kullanılan halat en iyi kenevirden yapılır ve öteki sıradan halatlar gibi katrana batırılmaz, üstüne katran ancak hafif hafif püskürtülürdü. Katran, urgancının elinde, kenevinin daha kıvrak gemide ve daha kullanışlı olmasını sağlar ama katran fazla kaçarsa balina halatı sertleşir ve roda edilirken gereğince dar halkalar halinde sıralanmaz. Gemicilerin çoğu katranın halatı çok düzgün ve parlak yapmakla beraber daha uzun ömürlü ve daha sağlam yapmadığını anlamaya başladılar artık. Son zamanlarda Amerikan balinacılığında balina halatı olarak manila ipi kenevirin yerine geçmiş gibidir. Çünkü manila ipi kenevir kadar uzun ömürlü değilse bile ondan daha sağlam, daha kıvrak ve daha esnektir.